haber usta geldim savaştım işte bana bu yaralar dokununcaya kadar da savaşa devam ettim dedi böylece o seyrim onların ellerinde vefat etti bunu hazreti peygambere haber verdiler hazreti peygamber kesinlikle o cennet ehlindendir dedi